Herkese merhaba. Bugün Dr. Eleddin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından e, oldukça düşündürücü bir hikayeye bakıyoruz. Mutlu Çiftçi ve Bilge Kral. Evet çok güzel bir hikaye gerçekten. Kaynağımız hani basit bir öykü gibi görünse de aslında hayatımıza dair epey derin anlamlar çıkarıyor. Şöyle bir düşünelim çok güçlü zengin bir hükümdar var. Evet. Ve tarlada yani zor şartlarda çalışan ama şaşırtıcı derecede mutlu bir çiftçiyle karşılaşıyor. Kral bunu bir türlü anlayamıyor. Aklı almıyor değil mi? Nasıl olur diye düşünüyor. Aynen. İşte bu derinlemesine dalışımızın amacı da bu. Yani bu mutluluğun sırrı ne? Formülü ne? Ve tabii senin için ne ifade ediyor olabilir? Hadi bunu bir açalım bakalım. Başlayalım. Şimdi hikayede kral dayanamıyor tabii gidip çiftçiye soruyor ya bu kadar zorluğa rağmen nasıl bu kadar mutlu olabilirsin diyor. Hmm. Merak ediyor cevap gerçekten ilginç şey diyor çiftçi her şey benim günlük kazancımla ilgili 40 liramla. 40 lira evet. Ve bu 40 lirayı nasıl kullandığıyla ilgiliymiş her şey dörde bölüyor parayı ilk 10 lira günlük yaşam giderleri evin temel ihtiyaçları. Almadım yani bugünün ihtiyaçları. Evet. Ona bugüne şükür diyebiliriz belki değil mi? Aynen öyle. Güzel bir ifade. İkinci 10 lira peki? İkinci 10 on ise onu yetiştiren anne babasına gidiyor. Yani köklerine, geçmişine bir vefa borcu gibi. Geçmişe saygı. Bu çok önemli bir nokta bence. Kesinlikle. Üçüncü 10 lirada e, ihtiyaç sahiplerine borç vermek olarak geçiyor hikayede. Ama bu bildiğimiz borç değil sanırım. Yok hayır. Daha çok şeye benziyor hani geleceğe yapılan bir yatırım gibi. Bir tür toplumsal katkı, iyilik tohumları ekmek gibi düşünebiliriz. Geleceğe yatırım yani. Anladım anladım. Geleceğe bir yatırım. Peki son 10 lira? Ha, i̇şte o son 10 lira da tamamen kendine. Kendine mi? Nasıl yani? Yani kendi ruhunu beslemek için, manevi gelişimi için, kişisel bakımı, belki bir hobisi, bilmiyorum. Kendine karşı olan vazifesi diyelim. Vay canına. Yani ilk bakışta basit bir bütçe gibi duruyor ama altında yatan felsefe bayağı katmanlı aslında. Kesinlikle öyle. Burada büyüleyici olan şey bunun sadece bir şey para yönetimi tekniği olmaması. Evet. Bu şimdiki zamanın ihtiyaçları var ya. Hı hı. Geçmişten gelen sorumluluklar, geleceğe yönelik umutlar ve bir de kişinin kendi içsel dünyası. İşte bunlar arasında kurulan bilinçli bir denge aslında. Çok hassas bir denge. Doğru. Kralın o ilk baştaki maddi odaklılığıyla tam bir zıtlık oluşturuyor. Aynen öyle. Kaynaktaki o güzel sözü hatırlatıyor bana. Gerçek zenginlik kasandakilerin çokluğu değil, kalbindeki dengenin kusursuzluğudur. Ne kadar doğru bir söz. Zenginlik burada rakamlarla ölçülmüyor yani. Anlamda ve dengede yatıyor. Bu denge fikri kulağa çok hoş geliyor evet. Ama şunu merak ettim şimdi kaynakta bu dengeyi kurmanın zorluklarından bahsediliyor mu? Yani günlük hayatta özellikle de hani kaynaklarımız kısıtlı iken bu dört alanı aynı anda beslemek ne kadar gerçekçi? Hmm, güzel soru. Yani çiftçinin formülü biraz fazla idealize edilmiş olabilir mi ne dersin? İlginç bir nokta evet. Şöyle söyleyeyim kaynak bunun mutlak bir kolaylık da olduğunu iddia etmiyor tabii ki zorluklar her zaman var. Tabii. Ama vurgulanan şey miktardan çok niyet ve farkındalık. Yani elindeki kaynak ne olursa olsun az ya da çok fark etmez. Bu dört temel alana yani şimdiki an, geçmiş bağları, gelecek katkısı ve kişisel bütünlük bunlara bilinçli bir şekilde pay ayırma çabası önemli olan. Anlıyorum. Mesele illa ki eşit bölmek değil yani. Aynen öyle. Mesele her birine tam 10 lira ayırmak değil belki de. Ama her bir alanı hayatında anlamlı bir şekilde var etme iradesi. İşte tam burada kaynaktaki diğer bir ifade aklıma geliyor. Hayat bir bilmece değil. Kurulması gereken bir ahenktir, notası vicdandır. Çok güzel. Notası vicdandır. Evet. O vicdan, belki de kaynaklar kısıtlı iken bile hangi alanın o an neye daha çok ihtiyacı olduğunu fısıldayan iç sesimizdir. Nasıl desem? Anladım, anladım. Yani mesele mükemmel bir matematiksel bölüşün peşinde koşmak değil, daha çok bir yaşam pusulası gibi bu dört alanı sürekli göz önünde bulundurmak. Peki tüm bunların senin için anlamı ne olabilir? Dinleyenler için, kaynaktaki o bütçeni anlamlandır gibi başlıklar da bunu işaret ediyor sanırım, değil mi? Aynen öyle. Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Sen kendi hayatında bu dengeyi nasıl kuruyorsun veya nasıl kurabilirsin? Evet, bu kilit soru. Kaynak sadece parayı değil, en az onun kadar değerli olan başka kaynakları da düşünmeye itiyor bizi. Zaman mesela veya enerji. Doğru. Zaman ve enerji de çok kısıtlı kaynaklar. Kesinlikle. Bu kaynaklarını da bu dört alana, yani... Günlük sorumlulukların, ilişkilerin ve geçmişe vefan, geleceğe yönelik hedeflerin ve katkıların ve tabii kendi kişisel gelişimin ve dinlenmenin bilinçli bir şekilde nasıl yönlendirebileceğini düşünmeye davet ediyor. Şöyle bir durup düşünmek lazım belki de. Hangi alan şu an daha çok besleniyor? Hangisi ihmal ediliyor olabilir? Bu farkındalık bile önemli bir adım aslında. Kesinlikle bu farkındalık bile değişimin ilk adımı olabilir. Özetle diyebilir miyiz ki bu mutlu çiftçinin 40 liralık hani basit görünen formülü aslında dengeli, anlamlı ve dolayısıyla daha tatminkar bir yaşam için hepimize yol gösterebilecek derin bir harita sunuyor? Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Ve son olarak e, seni biraz daha düşünmeye itecek bir fikirle bitirelim mi? Harika olur. Hikaye somut bir kaynak olan paranın bölünmesine odaklanıyor değil mi? Evet. Peki ya bu dörtlü denge ilkesini, yani şimdiki an, geçmiş bağlar, gelecek katkı, benlik, en soyut ama belki de en değerli kaynağın olan dikkatini yönetmek için kullansan ne olurdu? Dikkatimizi mi? Hmm, ilginç. Evet, gün içinde dikkatini bilinçli olarak bu dört alana yönlendirmek. Yani anlık görevlerine odaklanmak, sonra sevdiklerinle gerçekten bağ kurmak için dikkatini vermek, geleceğin için bir adım atmaya odaklanmak ve kendine sessiz bir an ayırmak için dikkatini kendine çevirmek. Bu, genel memnuniyetini ve yaşamındaki o ahenk hissini nasıl değiştirirdi acaba? Vay! Bu gerçekten üzerine kafa yormaya dever bir soru. Dikkatimizi de bu dört alanı bilinçli olarak paylaştırmak. Aynen. İşte bu belki de bir sonraki adım olabilir herkes için. Üzerine düşünmeye değer...